Evet, e, tepkisini e, dile getirmeli. Yani bize ey eşim, evden çıkarken helal rızık getir. Az getir ama öz getir, haram getirme. E, ben haram e, rızıkla beslenmek istemiyorum. Evet, sen beni geçindirmek mecburiyetindesin ama bu helal alanda olsun. Dinimizin haram kıldığı, büyük günah saydığı kumardan, haksız kazançtan uzak tut kendini, bizi de Uzak tut. Kendini ateşe atma. Bizi de nara atma. Hı hı. Yani e, kadını, erkek, kocası geçindirmek sorumluluğunda. Yani bunu da helalinden yapmak zorunda. E, aksi halde e, büyük bir vebale girer. E, bundan sakınması lazım. E, eş tabi iddia oynuyor, tutu oynuyor. Ama bunun helal geliri varsa hı hı. bu helal gelirden e, onları geçindirdiği Kabul edilir. E, uygun e, zeminde, zamanda ve sürekli eşini bu kötülükten, menihiyattan e, sakındırmaya tutması. çalışsın inşallah. Dua Seher vakitlerinde, gece vakitlerinde Ya Rabbi eşime e, bu kötü alışkanlığı bıraktır, hidayet, hepimize nasip eyle Amin. diye dua buyursun inşallah. Amin.